İnternet ya bu internet ben uyuz oluyorum ya uyuz oluyorum ya kandırıcı ya bu kafa karıştırmakta bir şey yok yani temeli yok bunun ya bunun temeli yok kandırıcı bu inanmıyorum inanmıyorum buna ben.